Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah vebaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmenin manası bölümüyle kitabımıza devam ediyoruz inşallah. Bunun manası emrettiği şeylerde ona itaat edilmesi, haber verdiği şeylerde onun tasdik edilmesi... O'nun yasak ettiği şeylerden sakınılması ancak O'nun getirdikleriyle Allah'a ibadet edilmesi demektir. O'na itaat, Allah'a itaat demektir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resul'e itaat edin ki size de merhamet edilsin. Ali İmran suresi ayet 132 De ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Ali İmran suresi ayet 32 kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi ayet 80 Geçmiş ve gelecekle ilgili haberler konusunda onun tasdik edilmesi Allah'ın ona bildirdiği gayb ilgili meselelerdendir. Bu konuda onun tasdik edilmesi en başta gelen görevlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı şeylerden sakınmak Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmenin bir gereğidir. Onun yasakladığı her şeyden çekinmek gerekir. Bu Yüce Allah'ın şu sözünün tasdik edilmesi demektir. Resul size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının. Haşr suresi ayet 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi şöyle buyuruyor. Size emrettiğim bir şeyin gücünüzün yettiği kadarını yapın. Size yasakladığından da sakının. Bu hadis Müslim'de geçmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bir kul, bir insan olduğu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarından birisidir. O Allah'ın bir memluku yani kölesidir. Yüce Allah onu Allah kuluna kafi değil mi? Zumer suresi ayet 36 sözünde olduğu gibi özel bir kul olmakla niteledi. Çünkü kulun en yüksek mertebesi özel kul olmak ve peygamberliktir. O bu iki yüksek özellikte yaratılmışların en mükemmelidir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kuluna Furkan'ı hakkı batıldan ayırıcı bir ölçü olarak indiren Allah ne yücedir. Furkan suresi ayet 1. O yüce Allah'ın bir kuludur. Rablık ve ilahlık sadece Allah'ın hakkıdır. Bu iki konuda hiç kimse ne mukarreb yani yaklaştırılmış melek ne de gönderilmiş peygamber ona ortak olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi Allah'ın kulu ve elçisidir. Kendisi şöyle buyuruyor ben ancak bir kulum siz benim hakkımda Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Hadis İbni Hibban'da geçmekte. O bulunduğu yerin ve mevkisinin üstüne çıkamaz. Onda ilahlığa ait özelliklerden hiçbirisi yoktur. Allah'ın kendisine bildirdiği gayb ile ilgili şeylerin dışında da gaybı bilemez. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Nemil suresi ayet 65. Gaybı bilen odur. Gizli bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçi müstesna. Cin suresi ayet 26-27. Yüce Allah, Peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, gayble ilgili bazı şeyleri bildirmiştir. Bundan dolayı o, gaybi kendiliğinden bilemez. Bunun delili, Cebrail aleyhisselam ona bir insan suretinde gelip, kıyametin ne zaman kopacağını sorduğunda, kendisi, şu şekilde cevap vermiştir. Soru sorulan sorandan daha bilgili değildir. Allah'ın kendisine verdiği bilgilere dayanarak o soru soranın Cebrail olduğunu öğrenmişti. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ne de kavmin daha önce bunları bilmiyordunuz. Hud suresi ayet 49. Bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar kararlarını verip tuzak kurarlarken sen yanlarında değildin. Yusuf suresi ayet 102. Yine o kendisine fayda da veremez, zararda. Onun hakkında ilahlık ve Rablık'la ilgili şeylerden herhangi birisine inanılmaz. Allah en yüksek makamda onu kul diye niteledi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kulunu geceleyin yürüten Allah ne yücedir. İsra suresi ayet 1. O Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu mevki ve derecesinin üstüne çıkarılamaz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma... Şüphe etmeden şehadet eden kul Allah'a bu iki şehadetle kavuşursa cennete girer. Hadis Müslüm'de geçmekte. O Allah'ın kulu ve elçisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmettir. O ümmetine bir rahmettir. Onlara merhametli ve şefkatlidir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. İçinizden size öyle bir elçi geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Tevbe suresi ayet 128. Biz seni ancak alemlere rahmet için gönderdik. Enbiya suresi ayet 107. O, ümmetini aralarında sevgi ve saygı göstermeye, birbirlerine karşı şefkatli olmaya... Birbirlerine yardım eden tek vücut gibi olmaya ve birbirine destek olmaya teşvik etmiştir. Çünkü o yüce Rabbinin tarif ettiği gibi müminlere merhametlidir. Kendisi şöyle buyuruyor. Ben ve yetime bakan kişi cennette şöyle olacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylerken şahadet parmağıyla orta parmağını birleşik bir halde göstermişti. Hadis Bukhari ve Ebu Davud ve Tirmiz'i de geçmekte. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Öyleyse sakın öksüzü ezme. Duha suresi ayet 9. Yine dul, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği rahmettendir. Ebu Hureyre radıyallahu anhın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dul ve yoksulun yardımına koşan, Allah yolunda cihat eden gibidir. Hadis İmam Malik ve Bukhari'de geçmekte. Ebu Hureyre radiyallahu anh şunu rivayet etti. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme katı yürekli olduğunu şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Yetimin başını okşa ve yoksulun karnını doyur. Hadis Ahmet bin Hanbel'de geçmekte. ''Zenginlerin davet edilip de fakirlerin bırakıldığı davet yemeği ne kötü yemektir.'' Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. ''Sözü onun fakirlere rahmetinden ve merhametindendir.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızlara, kadınlara ve zayıflara iyilik etmeyi tavsiye etmiştir. Bu ancak onun ümmetine merhamet ve şefkatinden ileri geliyordu. Enes radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim ergenlik çağına ulaşıncaya kadar iki kız çocuğuna bakarsa kıyamet günü geldiğinde ben ve o şöyle oluruz. Bu sözü söylerken parmaklarını bir araya getirmiştir. Hadis Müslüm'de geçmekte. Allah'ım sen şahit ol ben iki zayıfın hakkının zayi edilmesinden... ''İnsanları kesinlikle men ediyorum. Bunlar yetim ve kadındır.'' Hadis neseyide geçmekte. ''Sizlere ancak zayıflarınızın duası sebebiyle yardım ediliyor ve rızık veriliyor.'' Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. ''İnsanlara merhamet etmeyen, etmeyene Allah da merhamet etmez.'' Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. ''Merhamet etmeyene merhamet edilmez.'' Bu hadiste Bukhar ve Müslüm'de geçmekte. Hayvana acımayı tavsiye etmesi de onun rahmetindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah her şey hakkında iyi ve yumuşak davranmayı emretti. Bu bakımdan siz öldürüleceğiniz zaman öldürmeyi güzel yapın. Hayvan boğazlayacağınız zaman da boğazlamayı güzel yapın. Sizden birisi Hayvanı boğazlayacağı bıçağını keskinleştirsin ve boğazladığı hayvanı rahat ettirsin. Hadis İbn Hibban, Müslim ve Darimi'de geçmekte. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine rahmet etmesine ve onlara şefkat göstermesine dair tablolar pek çoktur. Salat ve selam onun üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri pek çoktur. Söylendiğine göre mucizeleri yaklaşık iki veya üç bine ulaşmaktadır. O mucizesi en çok peygamberdir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bazı mucizelerini zikredeceğiz. Bu mucizelerin hepsi Bukhari ve Müslümin sahihlerinde, veya ancak geri zekalı yahut akılsız birinin yalanlayabileceği sahih hadis kitaplarında mevcuttur. Muhterem Müslümanlar, alimlerin, İslam önderlerinin ittifak ettiğine göre Kur'an'dan sonraki en sahih kaynaklardan birincisi Buhari, ikincisi de Müslim, İmam Müslim isimli hadis kitaplarıdır. Bunda ihtilaf yoktur. Bu dipnotu bildirdikten sonra bu mucizelerden bazıları diyerek konuya giriş yapıyoruz inşallah. Bir, Kur'an-ı Kerim. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği en büyük mucizedir. Çünkü Kur'an ümmetin düsturudur. Ondan ancak helak olan ayrılır. Ancak ona, ondaki emir ve yasaklara sarılanın Rabbinin izniyle kurtulmuş olacağı Düzgün ve en doğru yoldur. Onda öncekilerle ve sonrakilerle ilgili haberler vardır. O din gününe kadar ebedi bir mucizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin aranızda sarıldığınız takdirde sapıtmayacağınız bir şey yani Allah'ın kitabını bıraktım. Hadis İbn Hibban ve İbni Huzeyme'de geçmekte. İki, Ayın peygamberimiz için ikiye bölünmesi. El-Velid bin el Mugire ve Kureyşli başka kafirler ondan peygamberliğin doğruluğunu gösteren bir mucize istediler. Ay bundan dolayı ikiye bölündü. Bir parçası dağın üzerindeydi. Bir parçası da dağın gerisindeydi. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kıyamet saati yaklaştı. Ay yarıldı. Kamer suresi ayet 1. Ağacın onunla konuşması. Bir bedevi kendisine yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Bedevi ailemin yanına dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana hayırlı bir haber vereyim mi dedi. Bedevi nedir o diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edersin dedi. Bedevi senin bu dediğine şehadet edecek bir delilin var mı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadinin kenarında bir ağacı göstererek şu ağaç dedi ağaç yeri kazarak geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan üç defa şehadet getirmesini istedi. Ağaç da onun dediği gibi şehadet getirdi. 4. Hurma kütüğünün ona özlem duyup mescidinde olan herkesin duyduğu bir sesle ağlaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bu kütüğün üzerinde hutbe okurdu. Sonra minber yapıldı ve onun üzerine çıkıp hutbe okumayı bırakınca o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme özleminden dolayı ağladı. On aylık hamile deve gibi inledi ve bir türlü susmadı. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, mübarek elini onun üzerine koydu, o da sustu. Bir rivayete göre de Resulullah kucaklayınca sustu. 5- Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı dua ile yemeği çoğaltması. Birkaç parça arpa ekli seksen 80 küsür kişi doymuştur. Hadis Buhari ve Müslim'de geçmekte. 6. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı dua ile suyu çoğaltması. Bir savaşta insanlar susuz kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde İçindeki suyla abdest aldığı bir kap vardı. İnsanlar Resulullah'ın yanına gelip senin kabındakinden başka suyumuz yok dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kabın içine koydu. Su pınar gibi parmaklarının arasından kaynamaya başladı. Herkes o sudan içti ve abdest aldı. Bu abdest alanların ve içenlerin sayısı 300 kişiydi. Bukhar ve Müslüm. İmam-ı Nebevi, Müslüm'ün şerhinde şöyle diyor. Suyun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından kaynaması, suyu ve yemeği çoğaltması, çeşitli yerlerde ve farklı durumlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden görülen açık mucizelerdir. Bunların hepsi tevatür derecesine ulaşmıştır. Suyu çoğaltması, Enes bin Mes'ud, Cabir İmran bin El Husayn, Radiyallahu anh'ın rivayetleriyle sabittir. Yine yemeği çoğaltması değişik yerlerde birçok durumda ve çeşitli şekillerde ondan görülmüştür. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Suyu veya yemeği çoğaltmayla ilgili rivayetlerin hepsinde yanındaki sahabilerin sayısı hakkındaki rivayetlerin farklı olduğu doğrudur. Ancak bunlar değişik yerlerde birçok raviden gelmiştir. Dolayısıyla sayılarla ilgili bu rivayetlerin hepsi doğrudur. 7. İsra ve Miraç. Geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, sonra yüksek semalara, sonra da Sidre-i götürülmesi ve yeri soğumadan yatağına dönmesi. 8. Ağaçların ona örtü olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında def-i çıktı. Kendisini başkalarının görmesine engel olacak hiçbir şey bulamadı. Uzakta iki küçük hurma ağacı gördü. Sonra onların her birine yanına gelmelerini emretti. Ağaçlar yanına geldiler ve onu örterek gözlerden gizlediler. İhtiyacını yaptıktan sonra onlara yerlerine dönmelerini emretti. 9. Yaptığı yağmur duasının hemen kabul olması. Cuma günü hutbe okurken beri Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip yağmur yağmadığından ve kuraklıktan şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp Rabbine dua etti. Gökte hiç bulut yoktu. Bir bulut belirip göğü kapladı ve arkasından yağmur yağdı. Uzun süre yağınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafımıza, üzerimize değil dedi. Yağmur azaldı, sonra da kesildi. Hadis Buhari ve Müslim'de geçmekte. 10. Kureyşli müşrikler Darun Nedve'de toplanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye karar verdiler. Onun çıkmasını beklemek ve kılıçlarla ona vurmak için vurmak üzere kapısına geldiklerinde onların yanına çıktı. Başlarına toprak atıp aralarından çıkıp gitti. Hiç birisi onu görememişti. 11. Huneyn savaşında kafirlere bir avuç toprak atıp yüzleri çirkin olsun dedi. Kafirlerin gözleri toprak doldu ve yenildiler. Hadis Müslim'de geçmekte. 12. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yediği koyun kolu onunla konuşup kendisinin zehirli olduğunu söylemiştir. Hadis Bukhari'de geçmekte. 13. Kurdun onun peygamber olduğuna şehadet etmesi. 14. Devenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulunması. Bir deve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip sahibinin kendisini yorduğunu, canını yaktığını ve zorluk çıkardığını söylemesi. Hadis Ebu Davud'da geçmekte. 15. Ali radıyallahu anh'ın rahatsızlanan gözüne tükürmesi ve gözünün iyileşmesi. Hadis buhar ve Müslim'de geçmekte. 16. Çıkan gözü yerine koyması. Uhud savaşında Katade radıyallahu anh'ın gözünden vuruldu ve gözü yerinden çıkıp yanağının üzerine düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yerine koydu. Hatta o göz sağlam gözünden daha iyi görüyor oldu. Hadis Hakim'de geçmekte. 17- Ebu Rafi bin Ebu'l-Hukayk ki bunu öldüren Abdullah bin Atıf el-Ensari peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderken merdivenden düştü ve ayağı yaralandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle onun ayağını sıvazladı ve ayağı iyileşti. 18- İbni Abbas'a duası... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anh'ın dini bilgilerde ve tefsir ilminde alim olması için dua etti ve o bu ümmetin en büyük alimi oldu. 19. Enes bin Malik'e duasının kabulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'in malının, evladının çok olması ve uzun süre çalışması için dua etti. Enes de yaklaşık 100 yıl yaşadı. Soyundan gelen çocuklarının, torunlarının sayısı 120 idi. Yılda iki defa ürün veren hurma bahçesi vardı. 20. Sabit bin Kays bin Şemmasa duası. Sabit bin Kays bin Şemmasın mutlu yaşaması ve şehit olması için dua etti aynen dediği gibi oldu. 21. Umeyye bin Halef'i öldürmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umeyye bin Halef'i Bedir Savaşı'nda öldüreceğini bildirdi ve onu Bedir Savaşı'nda öldürdü. Hadis Bukhari'de geçmekte. 22. Bedir'deki kafirlerin öleceği yerleri bilmesi ve söylemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de sahabilerine kafirlerin vurulup düşecekleri yerleri gösteriyor ve burası... Falancanın öldürüleceği yer, şurası filancanın öldürüleceği yer diyordu. Yerlerini tarif etmek için elini toprağa koyuyordu. Aynen dediği gibi oldu. Onların hiçbiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ederken elini koyduğu yeri geçmedi. Hadis Ebu Davud'da geçmekte. 23. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı savaşlardan birisinde, Müslümanlarla birlikte savaşan birisi vardı. O düşmanların boyunlarını öyle vuruyordu ki sahabiler onu övmekten ve onun cennetlik olduğunu söylemekten kendilerini alamadılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemliktir dedi. Ashabtan birisi ne yaptığını görmek için o adamı takip etti. Adam yaralanınca kılıcını alıp kendisini öldürdü ve kendisini cehenneme yuvarladı. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve dediği gibi olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri çoktur. Ben pek azını saydım. Zikrettiklerimi de Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı mucizelerini öğrensin diye aktarmaya çalıştım. Mucizeleri çok açık ve belirgindir. Bunları ancak aklını kaybeden, Sefih kimseler inkar eder. İnsanlar Allah'ın Resulüne muhtaçtır. İnsanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce özellikle peygamberlerine indirilen kitaplarda tahrifat ve değişiklik yaptıktan sonra kapkaranlık bir cahillik dönemini yaşadıkları için Allah azze ve celle bütün kullarını kendilerini o kötü durumdan kurtaracak. Tekrar yaratıcı tek ve üstün Allah'a ibadete döndürecek kimselere muhtaç hale getirdi. İnsanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarması için Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. İnsanların dünyada peygambere olan ihtiyaçları yiyecek, içecek ve havaya duydukları ihtiyaçlarından daha fazladır. Çünkü o insanlara cennetleri müjdeler ve onları cehennemden sakındırır. İnsanların ona ahirette ihtiyaç duymaları şöyledir. İnsanlar haklarında hüküm verilirken Resulullah peygamberlerin Allah'tan kendi lehlerinde aracılık yapmasını isteyecekler. Peygamberlerin hepsi aracılık yapmada yani şefaatte Gecikecekler ve peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Onlara aracılık edecek Onlara cennet kapısını Açacak olan da odur Bundan dolayı insanların peygamber Sallallahu aleyhi ve selleme duydukları ihtiyaç, dünya ve ahirette Önemli ve Kaçınılmaz bir ihtiyaçtır Subhanikallahumme Ve bihamdik eşhedü illa ilahe İlla Estağfiruke ve ileyk اخر الدعاء ان الحمد لله رب العالمين.